Azimet meşru olduğu gibi ruhsat da meşrudur. Buraya kadar anlatılan meşruun azimet kısımlarıdır. Bir de meşruun ikinci kısmı olan ruhsatlar vardır. Ruhsat arızalara bağlanmış olan şer'i hükümlerdir ki bazı kullara arıza meydana gelmesinden dolayı ruhsatla amel etmeleri meşru olur. Bu cihetle ruhsatı tarif edenler dediler ki, ruhsat şer'i imkanları kullanmaktır yahut zorluktan kolaya dönüştür. Şu kadar ki kolaylık hudutsuz değil hudutludur. Ruhsatta birkaç kısma ayrılır. 1- İcbar yani cebir yapmak ve ikrah yani zorla işletmek. 2. Sefer 3. Zaruret Ancak zaruret giderilecek kadar şer'i imkan kullanılır. Mesela boğazında lokma kalan, o anda suyun yetişmesi yahut yetiştirilmesi imkansız olursa, lokmayı yutacak kadar şarabı alabilir. Lokmayı yutmasından fazlasında şer'i yasak bakidir. 4. Çetin amellere düşmek Mesela necasetten dolayı pislenmiş yerin kesilmesi gibi Veyahut ilahi yasakları yapmaktan dolayı Tövbe yerine kendini öldürmek gibi Bunlar bazı şeriatlerde olduğu halde Asr-ı saadet ve Kur'an'ın nuzulünden bu yana Bu hüküm kaldırılmıştır Kolaylaşma da hudutludur Din tahripçilerinin dediği gibi, fıkhi mevzularda içtihat yapmak demek değildir. Çünkü dinde kolaylaşmanın sebepleri 7'dir 1. Sefer Bu namazı kısaltmanın illetidir. Meşakkat onun hikmetidir. Hikmetten dolayı kolaylık olmaz da illetten dolayı olur. Bunun için sefer, hem ruhsattır, hem de ruhsatla amel etmenin sebebidir. Nitekim zorluk olmadığı halde, seferi kimse iki rekat namaz kılar. Ama doğum sancısını çeken bir kadın, sancısının zaruretine mebni, oturarak namazını kılabildiği halde kısaltamaz. 2. Hastalık 3- Cebir 4- Unutkanlık 5- Cehalet Bu da iman hususunda değil, bazı furu olan ameli işlerde sebep sayılır. 6- Milletin belaya tutulması, mesela kıtlık gibi. 7- Noksanlık Bu yedi sebep, bu ümmete bazı çetin şeyleri kolay kılar. Demek ruhsat ve fetva yolu, avamın yoludur. Azimet ve takva, havasın yoludur. İşte bunun içindir ki Hadimi Hazretleri, Elberika kitabında şöyle demiştir. Avam, birdenbire azimete başlarsa sevimli değildir. Havasın da ruhsata dönmeleri sevimli olmaz. İşte Ebrar'ın hasenatı, mukarribilerin seyyiatıdır denmesinin manası budur. Kolaylık göstermek, bir haramı helal etmek demek değildir. Arızadan dolayı, arıza nispetinde, imkansızlığı imkan yerinde kullanmaktır. Nitekim Müslim ve Buhari'nin ittifakla tahriş ettikleri bir hadiste, Ebu Bürde radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa ve Muazı Yemen'e gönderdiği zaman onlara şöyle buyurmuştur. Yesira ve la ve beşira ve la tunfira ve tatavva ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevindirin, nefret ettirmeyin. Uyuşun, ihtilafa düşmeyin. Bu hadisi şerifteki kolaylaştırın, zorlaştırmayın emri şerifi helalı haram, haramı helal edin demek değildir. Şer'i imkanları kullanın demektir. Onun için fukaha ruhsatı şöyle tarif ettiler. Ruhsat haram olan bir şeyin haramlığının baki kalmasıyla beraber, bazı sebeplerden dolayı, sebep devam ettikçe mübah olmasıdır. Tabii ki bu, hudutsuz bir derecede değildir. Ki bu bahane edilerek, bazı haram şeyler helal olmuş olsun. Nitekim ehli usul, Ruhsatın kullanılmasında şu kaideleri tayin ettiler. a. Zaruretler ihtiyaç nisbetinde olur. b. Zararlar meşru bir surette izale olunur. c. Zarar, zararla def edilemez. d. Şer'i hudutlar daraldıkça genişler, genişledikçe daralır. E. Binaen aleyh, gayeler haram vesileleri mübah kılamaz. Mesela, bir adam açlıktan helak olma mertebesine varırsa, gayrının malını yer, ilk fırsatta bedelini verir, yahut sahibiyle helalleşir. Şu adamı öldürmezsen, seni öldürürüm diyen zalimin zulmüne uğrayan kimse öldüremez. Çünkü başkasını öldürmek, kendini öldürmekten daha büyük suçtur. Bu hususta izahat El-Eşbah ve Nezair adlı esere havaledir.